şeklerle başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil âlemin ve's-salatu ve's-selamu ala rasulillah ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Takvanın dünya ve ahirette meyveleri vardır. Mücahidin hem kendisinin hem de Allah'ın düşmanları olan topluluklar ile cihadında bu meyvelere her zaman daha çok ihtiyacı bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır. Özel beraberlik Allah-u Teala, takva sahibi mücahidi, yardım, destek, koruma, kollama ve zafer ile rızıklandırır. Allah-u Teala, bu nimetler ile ancak kendisine itaat edenleri rızıklandırır. Bu ilim ve her şey kuşatması ile Allah-u Teala'nın bütün varlıklar ile beraber olmasının dışında özel bir beraberliktir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Göklerde olanları da, yerde olanları da Allah'ın bildiğini bilmez misiniz? 3 kişinin gizli bulunduğu yerde 4'üncüsü mutlaka odur. 5 kişinin gizli bulunduğu yerde 6'ncıları mutlaka odur. Az boya çok ne olursa olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka onunla, onlarla, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü işittikleri, işittikleri onlara haber verir. Doğrusu <gülüyor> Allah her şeyi bilendir. Bu genel beraberlikle ilgilidir.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 Ebû Hurayre'den radıyallahu rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet edilir. Şüphesiz Allahu Teala şöyle buyurdu. Kim benim sevdiğim bir kula düşmanlık ederse ona savaş açacağım. Kulun kulun kendisine farz kıldığım şeylerle bana yaklaştığı kadar başka hiçbir şeye yaklaşamaz. Kulun bana rafile ile yaklaşmaya devam eder ve ben de onu severim. Onu sevdim mi gören gözü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 E Allah az ve cellenin beraberliğine muhakkak var mahiyete ihtiyacı vardır. Muhakkak surette Allah'ın beraberliğine yani yardım manasındaki, destek manasındaki özel beraberliğine ihtiyacı vardır. Aksine halde zaten şu an görünen sistemde görünen şekilde eee karşımızda duran teknolojiye karşı kişinin cihat etmesine değildir. Kişinin cihat etmesi dünya kuralları içerisinde mümkün değildir. Hatta belki kişi dünyevi olarak düşündüğü zaman bunu basiretsizlik, ferasetssizlik olarak da algılayabilir. Ama dünyada insanlar cihat ediyorlar. Öyle mi yani vakaya baktığımız zaman bir uç insan e, dünyada çoğunluğun ilah olarak addettiği, her yerde gören, işiten, duyan olarak gördüğü, hiçbir şeyin karşısında duramayacağına inandığı insanlara karşı cihat ediyorlar. Bu ne, nereden geliyor bu gücün kaynağı? Ha, yani baktığımız zaman karşısındakinin gücüne ve burada duran Müslümanın gücüne baktığımızda emin olun benzetmede hiç abartı yok. Elindeki asayla uçağa kafa tutan adamın durumundalar. Yani adamın beldesine uçak saldıracak, uçaklar gelmiş vuracak. Düşünen adam almış bedevi eline asasını uçağa karşı durmuş. Şu an dünya mücahitlerinin dünya küfrüne karşı duruşu aynı bunun misali. Yani sanki mücahitlerin elinde bir tane asa var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 Cihad yolunda, sabır yolunda sıkıntı ve zorluklardan daha çok ne vardır? Bu nedenle kişi Allah'tan Allah korkusunu elden elden bırakmazsa Allahu Teala da zor, zor zamanlarda kendisini bırakmaz. Allahu Teala şöyle buyurur. O hadis biz benim annem ki ben de size anayım. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Allah'tan korktum ki onu yanında bulasın. Bolluk zamanında Allah'ı unutma, dağlı zamanında o da seni unutmasın, Unut, unutmaz. Yani ileride karşı karşıya geleceğin dünya ve ahiretle ilgili bütün durumlarda Allah-u Teala'yı yanında vurursun. Salih, salih olman sebebiyle senden sonra senin çocuklarını da korur. Allah-u Teala şöyle buyurur. O ikisinin babası salih birisiydi. Evet. <gülüyor> Takvanın meyvelerinden bir tanesi nedir?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 İstediğin zaman Allah'tan ise yardım istediğin zaman Allah azze ve celle'den yardım iste diyor. İbni Abbas'a Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Şimdi bu hadis gerçekten çok önemli. Niye? İhfazillaha yahfazuka. Sen Allah'a muhafaza et ki Allah da seni muhafaza etsin. İhfazillaha sen Allah'a muhafaza et ki tecidhu tujahaka. Yöneldiğin yerde Allah azze ve celle'yi bulasın. Başka bir rivayette de Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Taarruf ila Allah fi'r raha" Yaarifuk fi'ş-şidda. Sana Allahu Azza ve Celle yarattıktayken onu bil, onu unutma, onu tanı o da seni şiddet halinde bilsin. Zorluk halinde, sıkıntı halinde Allahu Azza ve Celle de ne yapsın? Allahu Azza ve Celle de seni bilsin diye. Allah'ı muhafaza etmek ne demektir? Dilinde Allah'ı muhafaza etmek. Yani konuştuğunda yalan konuşmamak, insanların gıybetini yapmamak, dedikodu yapmamak, konuşacağı zaman Allah'ı zikretmek, insanlara emri bil maruf yapmak.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 Allah azze ve celle'ye kulluğu hissettiği bazı yerler vardır. İster kafir olsun, ister mümin olsun. İster önde gelen, es-sabiqun es-sabiqun olsun, isterse ne olsun nefsine zulmeden Müslümanlardan olsun, fark etmez. Her insanın ta tırnak ucuna kadar bütün hücrelerinde Allah'a kul olduğunu hissettiği yerler vardır. Ne haledir bu? Kişinin zayıf, biçare ve sıkıntı halinde olduğu andır. Ve izâ massal insâne dürru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 Dünyayı onun gözünde büyütmüş demektir. Çünkü bu daha önce de söylemiştik ya. Münafıkla müminin arasındaki fark müminin gözünde dünya sinek gibidir. Münafığın gözünde ise dünya nedir? Dünya her şeydir. Allah'ın insana bu konudaki en büyük lütfu bu bir yardımdır. Allah'ın insana sıkıntıdan kurtarmasıdır. Allah insanın gönlüne genişlik verse adam talep olarak ne düşünür? Der ki ya buna sıkıntı yapmaya ne gerek var? Yani elmanın içindeki kurcun rızkını veren Allah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 kişini kişiyi amelden alıkoyan, kişiyi bir amelde sebat etmesine engel olan eee sıkıntılar var. Ya i̇şte bunun çözümü nedir? Biz rahatlık halindeyken takva ehli olacağız. Allahuze vecelle anacağız. Allahuze vecelle hatırlayacağız. Yaşarken hayatın merkezine onu koyacağız. Yani her attığımız adımda, her yapacağımız amelde ondan yardım isteyeceğiz. Acaba o bu fiilimizden razı mıdır, değil midir? Bunu düşüneceğiz.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 Böyle olan insanlara Allah ne diyor? O müsriflere yapmış oldukları şey süslü gösterildi. Bunlara Allah yardım etmez. Hani Allahu Teala kıyamet gününde bir grup insana sesleniyor ya. "Felyevmen ensakum, falyevmenensahem kema nesu liqa'a yevmihim haza." Onlar bu günlerini unuttuğu gibi biz de onları ne yapacağız? Biz de onları unutacağız diyor bugün Allahu Teala. Burada unutmaktan kasıt nedir? Yani onları azaba terk edeceğiz. Azabın içinde kalacaklar diyor Allahu Teala. Onlar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 kul bu şekilde içinde bulunduğu sıkıntıyı ne yapar? Atlatır. Aksi halde şöyle bir soru gelebilir aklımıza. Hani mesela birçok Müslüman var takvalı olan ama hayatları boyunca sıkıntı çekiyorlar. Hiç sıkıntıdan kurtulmuyorlar. Mesela peygamber Aleyhissalatu vesselam. E şimdi Allah buna yardım etmemiş mi? Bunun sıkıntılarını gidermemiş mi oldu diye bir soru şeytan böyle bir vesvesesi aklımıza getirirse hemen ne diyeceğiz? Allah'ın yardımı iki türlüdür. Ya Allah zahiri sebeplerle de insana yardım eder. Yani mesela paraya ihtiyacı varsa para verir.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 kalplerin yakınlaşması. Bu da takvanın meyvelerindendir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman kişiler ediniz de o gönüllerinizi birleştir birleştirmişti. Ve onun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Allah-u Teala kendisine itaat edenlere karşı kulların kalplerinde bir sevgi meydana getirir. Takvanın Açıkta ve gizlide mücahitlerin bir özelliği olması durumunda Allahu Teala bu mücahit tayfesi fertleri arasında karşılıklı sevgi yaratır. Bu sevgi ise bu amillerin sap olarak sap olarak dayanışmasının, ayakta kalmalarının ve mümin cemaat cemaatin kuvvet kazanmasının en büyük sebeplerindendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu rivayet edilmektedir. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail Aleyhisselam "Falal kulu seviyorum. Sen de onu sev." diye seslenir. Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam o kulu sever ve göktekilere göktekiler "Allah Ferah kişiyi seviyor. Siz de onu sevin." diye seslenir. Göktekiler de onu sever. Sonra yerdekilere yerdekilerine de o kulu kabul et e, etmeleri sağlanır. <gülüyor> Müstelimde başka bir rivayet olarak şöyle aktarılır. Allah bir kulunu boz ederse, bir kulunu boz ederse Cebrail Cebraili çağırır ve falan kula buz ediyorum. Sen de ona buz et der. O da o kula buz eder. Sonra göktekilere Allah falan kişiye buz ediyor. Siz de ona buz ettiniz diye seslenir. Sonra yeryüzü yeryüzünde de ondan nefes bilmesi sağlanır. Bunun doğrulanmasını Kur'an-ı Kerim'in şu buyruğunda görmekteyiz.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 Hani Peygamberimize bir hadis bir ayet-i kerimede Allah diyor ya Sen لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم Yani sen bütün yeryüzünü de infak etmiş olsaydın sen onların kalplerine ne yapamamazdın birbirine yakınlaştıramazdın ey Muhammed. Allah onların kalplerini birbirine ne yaptı? Yakınlaştırdı. Aralarında bir ülfet peyda etti diye. E şimdi bu da neyle olur? Bu da ancak kişinin Allah'ı sevmesiyle olur.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 Cebrail de gök yüzüne iniyor. Allah falan kulu seviyormuş diyor. Siz de falan kulu sevün diyor eee şeye meleklere. Onlar da biz de onu seviyoruz. Bir de tamsı zıddı var tabii. Yani kişinin Allah'a isyan etmesi, kişinin haddini aşması, günahları işlemesi halinde bir de tam zıddı var. Yani ben falan ona buğz ediyorum. Sen de falan ona buğzet. Melekler de ona buğz ediyorlar aynı zamanda. Ki bunu hangi ayet doğruluyor? İnnellezine <gülüyor> âmenû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 en sonunda çok basit bir yanlış yaparsın ona karşı. Yani belki özür özür dilersin. Sen de yanlış yaptığını bilirsin. Ama o sanki sen bütün ömrün boyunca ona düşmanlık yapmışsın veya ta bütün ömrün boyunca ona karşı durmuşsun gibi senin bütün yaptığın iyiliklere lankörlük eder. Bunun sebebi nedir? Takvassızlıktandır. Çünkü takva olmayınca kalpler birbirine yakınlaşmaz. Mesela biz eğer bugün Müslümanlara karşı içimizde kim besliyorsak